Elhamdülillahi nahmedühu ve nestaînühu min ba'd. Evet. uygun Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyorduk. Taharet babından başlayarak namaz konusuna gelmiştik. Ve hala namaz konusunda devam ediyoruz. Diyor ki Hz. Atveselam ve En Ubade bin Samit radıyallahu anhu. "Kala semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul: "Hamsu salavatin katabehunna katabehunnallahu ala al-ibad. Feman ja'a kane lehu indallahi ahdan an yudkhilahu yani bu hadis İmam Bukhari ile imam muslimin ittifakıyla söylenen sahih bir sözdür burada diyor ki bade bin samit radiyallahu şöyle söylediğini duydum diyor. Hamsu salavatin diyor. 5 vakit namaz. كتبهن Allah على العباد. Allah celle celaluhu diyor. 5 vakit namazı kullar üzerinde farz olarak kılmıştır. كتبهن ay iftardehunna veyahutta yahut faradehunna. Fahım mı? Hani daha önce de demiştik ki ondan önceki desterlerimizde Ya eyühellezine amenu kutibe Ya eyühellezine amenu kutibe aleykumul kısas. Ey iman edenler kısas sözün üzerinizde farz kılındı. Tamam mı? Burada da ketebahunna, ey iftiradahunna. Ey Allah celle celaluhu bu 5 vakit namazı yani 24 saatta yani bir gün bir geceyle Beş vakit namazı, fecir namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam, yatsı ve fecir namazı. Bu beş vakit namazı Allah Celle Celaluhu Müslüman yapmıştır. Farz kılmıştır. Ve bu namazlardan önce olan sünnetler ve sonra olan sünnetler nedir? Vacip değildir. Vitir dahil olmak üzere. Sahih görüşe göre vitir namazı da vacip değildir. Ancak... İmam Ebu Hanife Allah'ın mezhebinde vitir namazı onlara göre vaciptir. Ama doğrusu İslam ümmetinin cumhuru yanında vitir farz değildir. Dolayısıyla diyor ki aleyhissalatü vesselam فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ Her kim bu beş vakit namazı beş vakit namazı tamam mı? Vaktinde kılarsa لَمْ يُضَيَّعْ مِنْهُنَّ şeyan. Ay meselen Fecir namazını kıldı, öğle namazını kılmadı mesela. Geçirdi. Veya hut öğle namazı ile fecri kıldı, ikindi kılmadı. Geçiriyor yani mahsustan geçiriyor. Herhangi bir şer'i özürden dolayı değil. Mahsustan geçiriyor. Bak iyi çalışıyor falan filan derken veya da bazen kılıyor, bazen kılmıyor. Veya da bir gün kılıyor, bir gün kılmıyor. Veya da günde bir vakit kılıyor, diğer vakitleri kılmıyor yani bu şekilde. Lem yudayyi' minhunna şey'an istihfafan bihaqqihinna buradaki istihfafın bihakkihinne ay beş vakit namazın üzerinde farz olduğunu bilmesine rağmen ezan ezan seslerini de işitmesine rağmen tamam mı ve bulunduğu bir yerde özellikle İslam ülkesi ise ve mescitlerin bol olduğu bir yerde ise ezan sesleri de kulaklarıyla işitiyor ama buna rağmen ne yapıyor işine dalmış kendi işinde yani hiç önemsemiyor Namaz mıdır değil midir? Yani bakarsın bazen boş olursa namaza gider, olmazsa gitmez. Veyahut da evinde bile olduğu zaman feciren, fecir namazına kalkar. Belki kalkmaz, istemez. Yani bu şekilde. Ne yapıyor burada? Yani yüzde yüz bir ihmalkarlık var. Şayet bu ihmalkarlık olmaksızın beş vakit namazını, beş vakit namazdan bir şey kaybetmezse, vakitlerinde kılarsa, tamam mı? كَانَ لَهُ indallahi اللّٰهِ işte o zaman Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Bu kişiyi cennetine koyacaktır. Öbür taraftan de hadisin devamında ancak müellif, Allah sizden de ondan da razı olsun. Çünkü müellif bu hadisi kitabında yazan bu müellif Sa'da çok güzel bir ilim öğrencisidir. Rabbim ondan razı olsun. Misir. Ancak efendim. Mesir. He. Ancak tabi ki kendisi namazın terkini küfür görüyor. Namazın terkini küfür gördüğünden dolayı bu hadisi alırken başa kadar almıyor. Ama ben hadisin aslına müracaat ettim. Meğer ki hadisin yani kendisi eksik almış hadisi. Burada diyor ki kâne lehu indallâhi ahden en yudhilehu'l cenne. Ondan sonra burada arkasını getirmemiş niçin çünkü arkasını getirse onun onun menhecine aykırı gelecek. Niye? Bakın ne diyor hadisin bu cümleden sonra. Ve men lem yati Tamam mı? Fe leysa lehu indallahi ahdun. İnşa azabehu ve inşa edkhalehu'l Burada diyor ki Ali satt ve selam ve men Her kim bu 5 vakit namazı hakkıyla kılmıyorsa vakitlerinde veyahut da mesela arada bir kılmıyorsa arada bir geçiriyor mesela kılmıyor. Örneğin öğle namazı vakti geldi. Adam işine Efendim? işine dalmış veyahut da mesela bir maç seyrediyor. Adam namazı bırakıyor. Namazdan vazgeçiyor ama maçtan vazgeçemiyor. Veyahut da bir dizi bir dizi seyrediyor. Namazdan vazgeçiyor ama o diziden vazgeçmiyor veya mesela bir iskembil oynuyor arkadaşlarıyla. Namazdan vazgeçer ama o iskembilden vazgeçmiyor ve bu şekilde. Veyahut da evlerine misafir gelmiş. Veyahut da bir toplantı var. Artık bu toplantılar ister, ister yani devlet dairelerinde olsun ister şirketlerin dairelerinde olsun. Örneğin eğer bu kişiyi Devlette bir yer almışsa örneğin bir milletvekilidir veya da şudur budur veya da bir devlet dairesinin müdürüdür. Kendi aralarında bir toplantıları var tam namaz vaktine gelmiştir. Ve bu diyelim ki namazla diğer namaz arasında bir buçuk veyahut da iki saat var toplantı daha fazla sürüyor. Burada ne yapıyor? Namazdan vazgeçiyor ama bu toplantıdan vazgeçmiyor. Özellikle bazı bazı yerlerde bazı anlarda bu gibi toplantıları namazın vakitlerine getiriyorlar sırf orada şah o kişiler orada namaz kılmasınlar diye. Tabii ki burada Aleyhissatü vesselam diyor ki şayet böyle bir kişi namazı inkar etmek sizin namazı sevmekle beraber ama bu gibi anlarda ihmalkarlık yapıyorsa o zaman diyor ki feleysa lehu indallahi aat. Ay o zaman Allah celle celaluhu ne yapmıyor? Orada o kişiyi affedeceğine dair söz etmiyor. Tamam mı? Çünkü affedebilir affetmeye. Nasıl? İnşa azzebehu. Ey namazı vaktinde veyahutta da e, geçirdiğinden geçirdiğinden dolayı ister ona, isterse ona azap eder. Ve inşa edhelehu'l cennet. İsterse onu cennete koyar. Nasıl cennet? Ve biz biliyoruz ki bir ittifak Allah'a büyük küfür veya da büyük şirk koşan bir kişi Hiçbir zaman cennete girmeyecek öyle değil mi? Bu Müslümanların yanında maruf olan bir şey. Büyük küfür ve büyük şirk işleyen bir kişi bil ittifak kesinlikle Allah'ın meşiyeti altında kalmıyor. Çünkü büyük küfür ve büyük şirk üzerinde ölecek olan kişi tek kelimeyle ceh cehennemdir. Çünkü Nisa suresinde ne diyor Allah Celle Celaluhu? İnne Allahe la yağfiru eyyüşrake bihi ve yağfir ma dun limen Ha o zaman tamam mı? Şirk, büyük şirk ve büyük küfür koşan bir kişi kesinlikle Allah onu affetmez ve cennete girecek diye bir söz konusu <gülüyor> Cennete girecek söz konusu yok aslında. Ve burada dikkat ediyorsanız diyor ki insha azabehu ve insha adkhalahu'l Ha demek ki bu kişi namazı terk etmekle burada Aleyhissatü vesselam'ın sahih sözüyle bu kişi Allah'ın meşiyeti altında kalır. Allah dilerse ona azap vermeksizin onu cennete koyar. Allah dilerse onu, o, şeyi terk, o namazı terk ettiğinden dolayı onu azap eder. O azaptan sonra tekrar onu cennete koyar. Ama müellif, Allah sizden de ondan da razı olsun. Onun menheci, namazın terki bilerek küfürdür. Bilerek küfür olduğu için bu hadisi sadece şeye kadar getirmiş. Kâne lehu indallâhi ahden en ye... En yudhhi Ama diğer cümleleri getirmiş çünkü onun menhecine aykırıdır. Ama burada Âli Satt ve bir söz söylemişse, sen Âli Satt ve sözünü gereği gibi olduğu gibi ne yapacaksın? Millete ileteceksin. Millete ne yapacaksın? Millete ileteceksin. Sen koparamazsın böyle istediğin. Gibi. Bazen kopar, bazen getir falan filan doğru değildir. Sen Âli Satt ve mesajını olduğu gibi Müslümanlara ilet. Veya da. Şahıslara ilet. Tamam mı? O zaman bu hadiste anlaşılıyor ki Alel-Ade namazını kılan bir kişi arada bir namazını terk ederse Tamam mı? O zaman bu kişi Allah Celle Celaluhu'nun meşiyeti altında kalır. Allah dilerse namazı terkinden dolayı Hiç azap etmeden cennete de koyabilir. Dilerse onun azabını verdikten sonra tekrar onu ne yapacak? Cennete koyacak. Tabii ki daha namazın, namazın terki küfür olup olmadığı daha biz daha değinmedik. Ben başta mukaddimede yani böyle yüzeysel bir şekilde değindim alimlerin arasındaki ihtilafı zikrettim. Daha zamanla biz bunun delilleriyle, hani namazı namazın terkinden dolayı tekfir edenler ile tekfir etmeyenlerin delillerini de süreceğiz. Tamam mı? <gülüyor> evet. Diğer hadiste diyor ki yani Satt ve Selam. İmam Tirmidhi'nin rivayet ettiği hadiste ve İmam El Balin diyor ki bu hadis sahihtir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Râsul amri el İslam Râsul amri el-islam. Ve amuduhu as Ve zârvetu senâmihi el Tamam. Ve Burada ne diyor aleyhissalatü vesselam? Râsul amri el İslam'ın başı nedir? başı İslam. İslam. Bu İslam'a giriş ne ile en oluyor? Kelime-i Şehadet. Kelime şehadetle. Ha o zaman İslam'ın aslı nedir? Kelime-i şehadettir. Kelime-i şehadete girdikten sonra, Kelime-i şehadeti söyledikten sonra, inanarak söyledikten sonra, O zaman ne yapması gerekiyor? Namaz, Namaz kılması gerekiyor. Demek ki Kelime-i şehadetten sonra, Tek kelimeyle en önemli ibadet, Allah katında en önemli ibadet nedir? Namazdır. Diyor ki, وَعَمُودُهُ أَصَلَا Ey, İslam'ın direği de namazdır. Demek ki İslam bundan önceki hadiste söyleniyor. Bu niye? İslam'u ala khamsin. İslam beş esas, beş temel üzerinde kurulmuştur veyahut da bina edilmiştir. Birincisi neydi? Şehadeti en la ilaha illallah ve yettu en la ilaha illallah. Tamam mı? Aynen bu hadis şeydir, eşittir. Orada diyor ki, Şehadetü en la ilaha illallah, Tamam mı? Ondan sonra Burada da diyor ki Demek ki İslam'ın başı ve esası nedir? Şey, kelime-i şehadettir. Ve bu kelime, bu İslam beş direk üzerinde bina edilmiş veyahut da kurulmuş. Ve zervetü senamihi eş el-cihad Ve İslam'ın en önemli ve en yüksek şeyi de nedir? Cihattır. Çünkü Cihadın olmadığı yerde cihadın olmadığı yerde özellikle bu zamanda gördüğünüz gibi Müslümanlar tamamen İslam ülkeleri tamamen cihadı sanki nesk ettiler gibi. Artık cihad diye bir şey yok. Ve İslam ülkeleri gittikçe Allah'ın kanunlarıyla değil tamam mı? Beşerin veyahutta küfür ümmetinin çıkarmış olduğu veyahutta uydurmuş olduğu kanunlarla hükmediyorlar. Cihad diye bir şey kalmadı. Cihad kalmayınca Tamam mı? namazda gidiyor ve hatta bakıyorsun ki bazen Müslümanlar kelime-i şehadeti gibi gereği gibi inanmıyorlar. Nice insanlar diyor ki eşhedü en la ilahe illallahın manası ya da eşhedü en ايش eş, la rabb ila diye söylüyorlar. Ve kelime-i şehadetin manasını tamamen sapık bir şekilde anlıyorlar. Kelime-i Şehadet'in manasını bile şu anda İslam ülkeleri arasında birçok insan Kelime-i Şehadet'in ne olduğunu bilmiyor. Ona desen ki bana şu Kelime-i Şehadet'in manasını anlat anlamıyor. Tamam mı? Dolayısıyla İslam gereği gibi Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde ashabın anlayışına uygun olmadığı bir yerde zamanla ne yapıyor? Zamanla bu kopuklar geliyor. İlk mesela namaz aleyhissalatü vesselam önümüzde gelecek bu hadis diyor ki İslam Müslümanların arasında hükmü ilk kalkan hüküm nedir? Allah'ın hükmüyle hükmetmektir. En son kalkan nedir? Namazdır. Tamam mı? Ve hakikaten bakıyorsun ki şu anda İslam ülkelerinde bulunan Müslümanların belki çoğu namaz kılmıyor. Ve açık, saçık, eğer kadın ise, erkekse mesela istediği gibi. Ve diyor ki, sen bakma diyor, ben namaz kılmıyorum ama diyor, sen kalbime bak, kalbim temizdir diyor. Ben Müslümanım diyor, namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, affedersiniz, alkollü içki içiyor, zina yapıyor, her çeşit pislik yapıyor. Ve diyor ki, siz bana bakmayın, evet, benim fiillerim hepsi o şekilde, İslam'a aykırıdır ama benim kalbim temizdir diyor. E ama bu insanın kalbi temiz olsaydı, en azında şu kelime-i inşihadetle zıtlaşan bu gibi masiyetleri ne yapmayacaktı? İrtikap etmeyecekti. Çünkü bütün masiyetler, bütün günahlar küfrün ve şirkin şubeleridir. Bütün sevaplar ve hayırlar imanın şubeleridir. Tamam mı? Dolayısıyla hadis-i şerifte siz de ezberlediniz bunu. 40 hadiste geçiyor, tamam mı? Diyor ki: "Elea inne fi'l cesedi eş? Mudğa. Mudğa. Eğer ve ize fesedet fesedil cesedü kullu. Ha demek ki o diyor ki benim kalbim temizdir. Ve bazı şahıslar diyorlar ki biz namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, zekat vermiyoruz. Her çeşit pislik yapıyoruz ama kalbimiz temizdir diyorlar. E ve selam bu tam aksini söylüyor. Diyor ki yani her insanın cesedinde bir et parçası var. O et parçası nedir? Kalptir. O et parçası salih olursa bütün ceset salih olur. Ey o kalbin kalbin temizliği bütün azalara sirayet eder. Ve iza fesadet ay o et parçası fasit olursa yani o kalp fasit olursa o zaman o fes fesat bütün vücudun cevarehine veya terkenine veya vücudun her tarafına ne yapar? Sirayet eder. E o zaman bu insanların konuştukları ile Aleyhisselam'ın konuştuğu arasında dağlar kadar fark var. Ha o zaman bu kişinin kalbi temiz olmuş olsaydı gerçekten namaz kılacaktı, oruç tutacaktı, zekatı varsa zekat verecek, hacca gidecek, ömre yapacak, haramları irtikab etmeyecek, emirleri yerine getirecekti en azından. Veyahutta mesela hiç olmazsa arada bir namaz kılacaktı mesela. Bundan önceki hadisten İsmet sem söylediği gibi. Tamam mı? Ha o zaman kelime-i şehadetten sonra, kelime-i sonra en önemli veya veyahutta temel ve esas nedir? Namazdır. Ha o zaman Müslüman elinden geldiği kadar bu namazdan vazgeçmeyecek. Gereği gibi vakitlerinde rükünlerine göre, şartlarına göre, vaciplerine göre yapacak yerine getirecek. Diğer e, diğer hadis-i şerifte İmam Taberani'nin gösterdiği bir hadis ve İmam Elbayi diyor ki sahihtir. Diyor ki Anes bin Malik radıyallahu an an-Nabi sallallahu an aleyhi bin Malik radıyallahu teala aleyhissalatu vesselam'dan naklediyor ki, Resulullah sallallahu şöyle dedi: "İlk mahaseb behi el-abd yevmel kıyamah as Kıyamet gününde, tamam mı? Müslüman kul ilk hesaba çekileceği zaman ondan ilk sorulacağı şey nedir? Namazdır. Namazdır. İlk sorulacağı şey namazdır. Bu kimden? Müslüman olarak kişiden. Ama Allah celle celaluhu bir kişi küfür üzerinde, büyük şirk üzerinde öldüyse Allah celle celaluhu o kişiye namazı sormaz. Zaten o adam kâfirdir veyahut da müşriktir. Ama Allah celle celaluhu kimden namazı sorar? Kelime-i şehadetin gereklerini yerine getirip, tamam mı? Büyük küfür veyahut da büyük şirk koşmayıp namazında, namazında taviz veren veyahut da hayatı içerisinde haram haram ve helalları tamam mı? Birbirine karıştırıp yüzde yüz yerine getirmeyen kişiye sorar. Aleyhissalatü vesselam bu Allah Celle Celaluhu yani iman üzerinde ölen kişi ilk önce ne yapacak? Onu namazdan hesaba çekecek. Diyor ki as-salâ fe-in salaha Eğer o kılmış olduğu namaz gerçekten şartlarına göre, rükümlerine göre, vaciplerine göre tamam mı? Kıldıysa ve beş vakit namaza da beş vakit namazı da yerine getirdiyse tafrit yapmadıysa tamam mı o zaman diyor ki nedir bütün ameli nedir salih'tir Sıra. ve infesadet ve in fesedet, aleyküm Aleykümselam ve bereket ve infesadet fesada sairu amalihi Ey, namazında bir eksiklik varsa örneğin Fatiha'sı yerinde ve biliyorsunuz Fatiha namazda bir rükündür. Ve Aleyhisselatü diyor ki <gülüyor> La salate limen lem yakra bi fatihatü'l kitab Ve bir kişi bir kişi namaz kılarken bilerek Fatiha suresini terk ederse o kişinin namazı nedir? Fasittir. Biz diyelim ki mesela Fatiha'yı kıldı. Tekbiratü'l-ihramı yaptı. Abdestin şartları tamamen yüzde yüz. Ondan sonra tekbiratü'l-ihram Fatiha yerinde, süre de yerinde. Bütün rükunler yerinde, vacipler yerinde diyelim ki sadece bir vacibi yerine getirmedi. Örneğin rükuda ta'dili erkan yapmadı. Mesela ta'dili erkan yani şahıs bu şekilde ise adam rukuyu bu şekilde yapması gerekiyor değil mi? Rükûunu bu şekilde yapıp, Semi'allahu limen hamid dediği zaman bu şekilde kalırsa, bu adam diğer bütün vacip rükülleri yerine getirse bile bunun namazı nedir? Bunun namazı fasittir. Niçin? Çünkü rükü ruku nedir? Rükündür. Ne yapması gerekiyor? Ha bu şekilde başta nasıl dik durduysa yine o şekilde dik durması gerekiyor. Ve maalesefis şedid Bazı şahıslar bu ta'dini erkanı yerine getirmiyor. Ha o zaman burada diyor ki وَاِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ sairu عَمَلِهِ Namazda bir rüküm fasit olursa o okumuş olduğu Fatiha, diğer suçudlar, tahiyyat, teşahüd bunlar hepsi fasittir. Hiç faydası yoktur. Yani bir miskazara kadar onun amel defterine yazılmaz. Niçin? Çünkü namazda, namazın bir rükününde ne yaptı? Eksiklik veya da yaptı. Tamam mı? Veyahut da hiç namaz kılmadı adam. Namaz kılmayan bir insan o namazdan dolayı olan ameli nedir? Mahbuttur. Ey onda bir miskazerre kadar sevabı yoktur. Ama diyelim ki sadaka verdi. Acaba o namaz kılmayan bir insan verdiği o verdiği sadakadan dolayı mahrum mu kalacak? Namazın terkini küfür gören insanlara göre o sadakanın sevabını sadakanın sevabından mahrum kalacak. Ama namazın terkini küfür görmeyen diğer alimlere göre sadece namazda aksaklık yapmışsa namazdan dolayı yargılanacak. Ama sadakası ya niçin? Çünkü imanı sahihtir. Madem ki imanı sahihtir o zaman verdiği sadaka ile namaz arasında hiçbir alaka yok. Niçin? Çünkü sadaka namazla irtibatlı değildir. Ama deminki zikrettiğimiz rükû namazla irtibatlıdır ve rükündür. O zaman rukuyu terk ederse namaz esnasında Fatiha'sı da geçersizdir, diğer sucutları da geçersizdir, teşehhüd de geçersizdir, süresi de geçersizdir. Yani bunlardan hiçbir miskazara kadar sevap almaz. Niçin? Çünkü o rükünde aksaklık yaptı. <gülüyor> <gülüyor> وَفِي رِوَيَا اَوَّلْ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنظَرْ فِي صَلَاتِهِ Kıyamet gününde, hasap gününde ilk önce onun namaz kılıp kılmadığı şeye bakılıyor. Ve orada diyor ki, فَاِنْ صَلَحَدْ فَقَدْ aflah. Eğer onun namazı sahih ise o kişi kurtuluşa erdi. Ve buradaki kurtuluşa erdi derken burada günahları vardır. Çünkü arada bir kılmıştır, arada bir kılmamıştır ve da namaz kılmakla beraber bazı günahları irtikap etmiştir. Ha, o, zaman, ha, o zaman ne olacak? O zaman eğer Allah Celle Celaluhu bu tür günahlarından dolayı onu affetmezse Azabını çektirecek, ondan sonra tekrar cennete gidecek. Azabını çektikten sonra cennete girmesi tekrar onun için bir kurtuluştur. Örneğin, bir kişi bulunduğu devlet kanunları içerisinde bir bir devletin kanunlarına aykırı bir şey işledi. Ve devlet diyor ki bir senelik hapis veriyor. Bir senelik hapis boyu nedir? Onun için bir azaptır. Öyle değil midir? Ama bu bir senelik hapsi bitirdikten sonra, çıkıp gittikten sonra onun için kurtuluş değil midir? Anasından doğmuş gibi seviniyor. Aile efradı da seviniyor. Niçin? Çünkü hürriyetine kavuştu. Dolayısıyla cehennem azabından kurtulup, tamam mı? günahların karşılığını gördükten sonra cennete girmesi bu en büyük kurtuluştur. Niçin? Çünkü ebediyen cehennemde kalmayacak. Yani her ne kadar Azap gördüyse de hani bir insan dayak yer. Dayak yedikçe dayağın eserini ne yapıyor hissediyor. Ama dayaktan vazgeçtikten sonra bir müddet sonra sanki hiç dayak yememiş gibi geliyor. Niçin? Çünkü o sopa üzerinden kaldırıldı. Ama sopa kurulduğu müddetçe gerçekten acısını hissediyor. Öyle değil mi? Her vurduğu an. Vurmadığı an biraz sonra o acı geçiyor. Dolayısıyla cehennemde çekmiş olduğu bütün azap cennete girdikten sonra o bütün azap ne oluyor onun yanında unutulmuş oluyor. O cennetteki o cennetteki şeyleri gördükten sonra her şeyi unutuyor. Ve bu onun için nedir? Onun için nedir? Diyor ki kurtuluştu. Fakat aflaha. Ve infesadet fakat khaba ve hasir. Fakat khaba ve hasir. Yani o kişinin namazında bozukluk olursa veyahutta arada bir kılmış kılmamışsa veyahutta hiç kılmamışsa hiç kılmamışsa namazın terkini küfür görmeyenlere göre iman üzerinde öldüyse tabi ki bu adam büyük bir zarar içerisinde. Niçin? Çünkü ilk etapta hiç azap görmeden cennete gire, girmek ile Belli bir dönemden sonra azap çekip de ondan sonra cedere girmek onun için gerçekten büyük bir zarardır. Bir de diyelim ki üstten birinci derecesi birinci, birinci dereceye gireceği bugün bu tür günahlardan dolayı dördüncü dereceye düştü. Bu nedir? Bu onun için büyük bir kayıptır ve büyük bir zarardır. <gülüyor> Dolayısıyla cennet derece derecedir. Cehennem de dereke derekedir aşağıya doğru. Cennet yukarıya doğru cehennem de aşağıya doğru. Ha O zaman bu arada bir namaz kılan veyahut da hiç kılmayan ve sonra da ölürse ve bu kişi iman üzerinde öldüyse yine bu kişi için gerçekten büyük bir zarar ve büyük bir kayıptır. İmam İmam Ahmet'in rivayet ettiği bir hadiste Fe'an Umamete An Ebi Umamete Radıyallahu anh diyor ki Marfuğan Ay Aleyhisselatü Vesselam Bu hadis bizzat Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bir sözde Diyor ki La tunqadanna Ural İslami Uruvatun Uruh Tamam mı? Fakle mantıq zat gürültü teshbth alnası ileti teliha tam. Fakol hılla nüfuz al hükm ve axir hılla acıla. Rövah alimam Ahmed ve Diyor ki biliyorsunuz İslam halin sattı selam döneminde yüzde yüz ne yapıyorlar yüzde yüz farzlara. Şey, yani, sünnetlere, vaciplere, rüküllere önem veriyorlardı. sakın Geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel böyle. Tamam, o kapının yoldan. Zaten Muhammed diniyor. Şey Hocam'a oğlu, Muhammed diniyor Hadi, seni karşılıklı zaferin. Evet, diyor ki ''Latun kadanna ural islam uruva, uruva tan Uruvaten Uruva. İslam, biliyorsunuz, birçok şubeleri var. Kelime-i Şehadet'in şubeleri çoktur. Kelime-i Şehadet'in ne demiştik? Namaz, ondan sonra zekat, ondan sonra haç, ondan sonra diye, e, oruç. Diğer bir rivayete göre, oruç sonra haç. Tamam mı? ve Vesselam döneminde, Ashab ve Vesselam'dan işittiklerini yüzde yüz yerine getiriyorlar. Ve Aleyhisselatü Vesselam döneminde veyahutta da dönemi boyunca İslam tamamen yüzde yüz harfiyen tatbik ediliyor. Ve özellikle üç Hulefeyi Raşidin döneminde yine o şekilde. Ama Hüthmen ve Ali döneminde, tamam mı, ne yaptılar? Hüthmen döneminde hariciler Hüthmen'i öldürmek istediler ve öldürdüler ondan sonra dikkat ediyorsanız İslam gittikçe aşağıya doğru. Tamam mı? Yani birden aşağıya doğru. Ve şimdi biz bakıyoruz ki yani her ne kadar İslam belki sıfırın altında inmediyse de bazı ülkelerde bazı ülkelerde sıfırın altında. Bazı ülkelerde belki sıfırın üstünde olabilir ama yani neticede sıfırda. Niçin? Çünkü İslam'ın kanunları tamamen kaldırıldı. İslam fertlerden münhasır oldu. Selam. İslam. Selam. Aleykümselamu ve wabarakatuhu. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yani şu anda genelde Müslüman ülkelerde İslam sadece fertlerde kaldı. Öyle değil mi? Yani kanunlar tamamen kaldırıldı. Evet. Ve dikkat ediyorsanız diyor ki ilk kaldırılacak hüküm nedir? فَأَوَّلُهُنَّ نَقْدَنْ الْحُكُمْ El-Hukum. Yani Müslümanlar arasında ilk kalkacak şey nedir? Hükümdür. Yani hakimiyet. En son kalkacak şey de nedir? Namazdır. Demek ki öyle bir zaman gelecek ki hiç kimse namaz kılmayacak. Allah, Allah lafzından başka bir şey bildikleri kalmayacak. Tamam mı? Sadece diyorlar ki dedelerimizden, atalarımızdan tek bildiğimiz şey Allah lafzıdır. Ve Yahutta la ilahe illallah. Kıyametten önce değil mi? Yaklaştığı evet. anda. Evet. Yani öyle öyle zaman gelecek ki namaz tamamen terk edilecek. Yani ilk önce Müslümanlar arasında hakimiyet kalkıyor. Ve hakikaten şu anda şöyle İslam ülkelerine bakınız. İslam hakimiyeti diye bir şey yok. İslam Müslümanlarda yani fertlerde münhasırdır. Müslümanlar namaz kılıyor, oruç tutuyor, iman ediyorlar, haramlardan sakınıyorlar bazıları. bazılarda öyle değil. Tamam mı? O zaman diyor ki zamanla ne oluyor? Huleyfe-i Raşid'den sonra özellikle üçüncü Raşid Halife veyahut da dördüncü Raşid Halife öldükten sonra yani Ali bin Ebi Talib radıyallahu an, ondan sonra ne geldi? Ondan sonra Meniklik geldi. Ve biliyorsunuz bu meliklik Muaviye radıyallahu ta'ala anhın döneminde oldu. İlk tayin ettiği şahıs onun oğlu Yazid idi. <gülüyor> Ondan sonra Emeviler. Emeviler döneminde biliyorsunuz İslam yüzde yüz tatbik edilmiyordu. Abbasiler döneminde yine o şekilde. Osmanlılar döneminde yine o şekilde. Osman, Osmanlı devleti kaldıktan sonra tamamen beşeri sistemin oluşturdukları veyahut da oluşturulan kanunlar hakim oldu. <gülüyor> ha yani en son Osmanlı Devletiydi. <gülüyor> Diyor ki burada fa'avluhunna nakzan el hüküm. demek ki Müslümanlar arasında veyahut da Müslüman ülkeleri arasında ilk kalkacak hüküm İslam'ın hakimiyetidir. Ay <gülüyor> Allah'ın hükmüyle hükmetmemek. Ve en son kalkacak şey ve ahiruhunna as sala. en son en son kaldırılacak şey namazdır. Ve bu bir zaman gelecek ki kimse namaz nedir bilmiyor. Namaz, helal, haram bir şey, bir şey bilmiyorlar. Sadece Allah, Allah veyahut da La İlahe illallah. Ve Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz kıyameti koparacağı zaman üzerinde ahdetmiş, Ey iman edenlerin üzerine kıyameti koparmayacak. Allah celle celaluhu kıyameti iman edenler üzerinde kaldırmayacak. Kıyameti koparmak istediği zaman Allah celle celaluhu işte bu toplumun olduğu dönemde ey emir veya yasaklardan bir şey bilmeyip sadece kelime-i tevhid veya Allah lafzınından başka bir şey bilmelerine rağmen, bilmemelerine rağmen Allah celle celaluhu onların kalplerini bildiği için, onların mümin olduklarını bildiği için Allah Celle Celaluhu bir rüzgar kaldırıyor. ve Yahutta bir rüzgar yaratıyor. Ve o rüzgarı koklayan herkes ölüyor. Bu iman edenler hepsi öldükten sonra yeryüzünde en şerli insanlar kalacak. Ve işte kıyamet günü o en şerli insanlar üzerinde kopacak. Onlar görecek o dehşeti yani. Evet onlar görecek. Yani müminler Allah Celle Celaluhu müminleri o kıyametin dehşetini onlara göstermeyecek. Ve bunu kıyamet alemetlerin kitaplarında Ali Satt ve bu gibi hadislerle ne yapıyor? Ali Satt ve zikrediyor. Hocam bu arada bir şey söyleyeyim. Ben bir hocadan bunun yorumunu şöyle dinledim. Yani namaz kılan kalmayacak diyorsunuz ya. Yani bu anladığımız manada diyor kimse namaz kılmayacak anlamında değil diyor o hocanın yorumu. Yani şu anda diyor namaz kılanların kaç tanesi sizce diyor gerçekten namaz kılıyor diyor. Namaz insanı kötülükten alıkoymuyorsa diyor bu namaz namaz değildir diyor. Yani şu anda diyor kaç Müslüman yüzde bir belki diyor hakiki manada namaz kılıyor. İşte o yüzde bir de gitti mi diyor. Yani namaz kılanlar anladığınız manada değil bu hadis diyor onun yorumu. Bunun diyor anlamı diyor hakkıyla bu içinde namaz kılan kalmayacak. Yoksa diyor yatıp kalkacak yatıp kalkacak bu namaz değil diyor. Bu doğru mu görebiliyoruz? Şimdi namaz biliyorsunuz biz bundan önceki derslerimizde de zikrettik. Namazın şartları var, rükunları var, vacipleri var. Değil mi? Bir de sünnetleri var. Huşu ve bunun içindedir. Bir adam namaz kılarken şartlarında bir taviz vermiyorsa, rükünlerinde taviz vermiyorsa, vaciplerinde de taviz vermiyorsa tamam mı? Sünnetlerin hiçbirisini de yapmazsa Tamam mı? Namaz, namaz. He. Ve bu yapmış şu bu namazı bu şekilde, bu vacipleri, rükünleri, şartlarını yerine getirirken öbür tarafta da günah irtikab ediyorsa onun namazını nedir? Namazı eda namazını eda etmiştir. Dolayısıyla namaz %100 kıldığı zaman huşuu ile beraber ne yapmış oluyor? 27 derece sevap almış oluyor. Ama bu namaz sadece şartlarıyla, rükünleriyle, vaciplerine yerine getirip de Öbür tarafta eğer hoşuv almıyorsa, öbür taraf efendim bu kılmış olduğu namaz onu kötülüklerden daalı koymuyorsa evet. o zaman o sevaptan mahrum kalıyor ama namazını namazını eda etmiş oluyor. Öbür tarafta ne gibi günah günahlar yaptıysa o günahlardan sorumlu tutulacak. Tamam mı? Bu hadis yani gibi anlamak lazım. Öbür türlü yorum biraz şey. Yani şöyle asla, asıl asıl etibarıyla tam hakkıyla iman eden bir insan namazını gerçekten namazda olan ruku'dan rukuda, secdeye ve otta Fatiha fa, fatihada, Fatiha'dan sonraki süreleri bunlar manasını bildiği zaman hakkıyla iman eden bir insan hiç zina eder mi? Kötülük yapamaz zina eder. Allah'tan korkar. Allah'ın haram kıldığı bir canı hiç alır mı? Yani öldürür mü? Allah'ın haram kıldığı bir malı hiç çalar mı? Veya yalan söyler mi? Allah'ın haram kıldığı hakkı olmayan bir namusa elini uzatır mı? Uzatmaz. Ha demek ki bu insanın imanı zayıftır. İmanı zayıf olan bir insan ehli sünnet vel in inancına göre tamam mı? İman eksilir ve artar. Bunu biz ak akide bölümlerinde arkadaşlarımız arkadaşlarımızla otururken bunu arada bir dile getiriyorduk değil mi? Ah, ehli sünnet vel in inancı iman eksilir ve artar. Haricilerin yanında tamam mı? İman eksilmez ve artılmaz artmaz. Ya tek ya kelimeyle. Hemen. Tek kelimeyle bir büyük günah yaptıysa o adam kafirdir. İman gitti. İman gitti. Tabaket tamam mı? Güzel. Başka alimlerin yanında diyorlar ki mesela özellikle İmam Ebu Hanife rahimehullah diyor ki amel imandan değildir. Ama amel imanın gereklerindendir diyor. Ama amel imandan değildir. Onun için namazı imandan saymıyor. İmam Ebu Hanife rahimehullah. Çünkü diyor ki asıl iman kalpteki tasdiktir diyor. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla Ehl-i Sünnet ve Al Cemaat diyorlar ki her insan her yaptığı amel imandandır. Ve en büyük delilleri de Ali Satt ve Vesselam'ın sizin de ezberlediğiniz hadis. Hani diyor ki kişi yolda bir Müslümanların yollarında onlara eziyet verecek bir şey kaldırdığı zaman nedir? Ha nedir? bu min el iman ha da min el iman yani Anladım. hatta bir şeyi bir kenardan alıp kaldırmak bile imandandır tamam mı ve diyor ki Aleyhisselam bir rivayette diyor ki bir rivayete göre iman 60 yahut da 70 küsür şübedir 60 yahut da 70 küsür küsür şübedir demek ki imanın şubeleri var küfrün de şubeleri var küfrün şubeleri nedir bütün günahlardır, masiyetlerdir. Kişi masiyet işliye, işliye, işliye, Allah korusun, sıfırın sıf sıfıra geliyor. Tamam mı? Yani sadece imanı var. Demin İmam Ebu Hanife'nin söylediği gibi rahimahullah. Yani sadece kalpteki tasdik kalıyor. Ama diğer ameller hiçbir şey yok. Peki, bu kişi nedir? Bu kişi madem ki büyük küfürü, büyük şirk işlemediyse, o zaman bu kişi mümindir. Ama Zahiren bütün bu amelleri terk edince zahiren Müslüman değildir. O bunu yine biz 40 hadiste ezberlettiğimiz zaman bunu ne yapmıştık? Anlatmıştık. Cibril Aleyhisselam Aleyhisselam'ın huzuruna gelip soru sorduğu zaman ilk sorduğu şey diyor ki: "Akhbirni anil İslam." Ya Muhammed diyor, bana İslam'ı anlat veya da İslam'dan haber ver. Aleyhisselam ne yapıyor ona? diyor ki "en teşheden la ilahe illallah ve enne rasulullah ve ve ve ve sabila." Ali İslam'ı zahiri amellerle nitelendiriyor. Hemen arkasından diyor ki "fe akhbirni an el iman." Dedikten diyorsunuz Cebrail Vesselam iman ile İslam arasında burada ne yapıyor? Ayırıyor. İslam'ı B İslam'ın 5 rükünüyle Ali satt ve selam onu anlatıyor. İmanı da diyor ki "akhbirni al iman" diyor. أن تؤمن بالله وكتبه خيره وشره. Bak, ediyorsanız, burada imanın da rükünleri var, İslam'ın da rükünleri var. Ha bu adam İslam'ın rükünlerinin hepsini kelime-i şehadet haric diğer bütün rükünlerini yerine getirmeyince bu adam ne olmuş oluyor? Adamda sadece iman kaldı. Şimdi o zaman bu adam da cennete gidecek. İşte bu adam. Hadise göre he. kalbinde zerre kadar iman ulanacak. Doğru. O zaman bu adam hiç namaz kılmadan, oruç tutmadan, ibadetleri yapmadan cennete gidecek. Yani cennete girecek mı? ama Nasıl? bu, bu. cehennemde var, yani. evet. var yani. Allah Celle evet. Cevabı'nı siz gelmeden önce biz dedik ki Aleyhisselatü diyor ki insan öldüğü zaman mahşerde ilk, ilk sor, ondan ilk sorulacak şey nedir? Namaz. Namazdır. Evet. Kelime-i Şehadet'ten sonra. Tamam mı? <Gülüyor> Namazdır. Yani Allah Celle celalü bütün bu şeylerden ondan soracak. Ve Allah Celle Celaluhu ona azap verecek. Azabını çektikten sonra cennete girecek. Hem kabir azabı çünkü, hem de orada e, tabi çünkü azabı. özellikle kul hakkı da varsa, ne varsa şudur budur. Yani bu kişi iman üzerinde ölen bir kişi netice etibarı nedir? Netice etibarı en son cennettir. Ama Ama gün küfür üzerinde olan kişi yani ebediyen ömür boyu veyahut da hayat boyunca cehennemde kalacak yani hiç cennete girmeyecek. Her Müslüman cehenneme girecek hocam. Ve inminkum illa variduha. Yani evet bu hadise göre buradaki ayet. he bu ayet ve inminkum illa variduha yani mutlaka herkes ondan payını alacak. Tamam mı? Artık bu pay nasıl ise nasıl ise Allahu alem. Kişi mesela bakarsın şimşek gibi hmm. cehennemden geçebilir. Tıpkı şeyin üzerinde. Yani sıratın üzerinde, sırat köprüsü. Yani hızlı bir şekilde belki. Kimisi sırat köprüsü üzerinde şimşek gibi geçer. Kimisi at gibi geçer. Kimisi efendim şu gibi geçer. Kimisi ee, dizler üzeri. Kimisi sürünerek askerlerin süründüğü gibi. Tamam mı? Ve sürünürken işte ben sağdan soldan cehennemin o sırat köprüsünün bazı şeyleri ona takılıyor ve bu hep nedir? Bu hep işkence ve azap çekiyor. Tamam mı? Dolayısıyla burada Allah dilerse hiç kimseyi de... Yani böyle bir kişiyi dilerse affedebilir yani. Çünkü Allah bu... Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diyor. Belki yani, de rahmetiyle muamele edecekse belki hiç cenneti cehenneme sokmadan cenneti de alabilir. Yani bunu biliyor muyuz şu anda? Bilemiyoruz. İman üzerinde ölen bir kişi Allah'ın meşiyeti altındadır. Allah dilerse azap eder. Dilerse azap etmez. Tamam mı? Onu şu anda biz bilemiyoruz. Allah, Allah Celle aleyhi. Celaluhu'nun kendi hakkından dolayı her an için ne yapabilir? Affedebilir. Affedebilir. Ama kul hakkı müstesna. Kul hakkı, kulların hakkı, kulların birbirlerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Allah Celle Celaluhu diğer kulları cebretmez. Ancak barıştırıyor Allah Celle Celaluhu. İleride zamanla önümüzde gelecek bu konuda. Allah Celle Celaluhu sevdiği iki kişi birbirlerinden alacakları varsa evet. her ikisini de seviyor Allah Celle Celaluhu. İkisi de salih Müslümanlardır ama... İşte birbirlerinin haklarına tecavüz etmişler dünyada. Aralarını barıştırmak istiyor diyor ki ey kulum diyor. Cennette şu şu şunları görüyor musun? Görüyorum ya Rabbi diyor. Diyor ki şunların senin olmasını ister misin diyor. İsteriz. Ya Rabbi diyor kim istemez ki İsteriz. işte diyor şu evet. Müslüman kardeşinin hakkından vazgeçersen bütün bu gördüğün şey hepsi senin diyor. Ya Rabbi diyor evet, neyin varsa diyor hepsinden vazgeçtim diyor. Böylece Allah Celle Celle'ye sevdiği kulları ne yapıyor? Aralarını buluyor. Tamam mı? Ve böylece Bununla ilgili benim yani şöyle bir şey söyleyeyim ben mesela birine borç veriyorum borcumu alamayınca bana birisi dedi ki ya maktun ki alamıyor borcunu dedi deki dedi ben hani sinirleniyorum alamayınca nefsime de şey geliyor ya diyor haram olsun diyor öbür tarafta hesaplaşırız diyor diyor ki ben arkadaş öyle deme diyor helal et diyor helal edersen diyor öbür tarafta Allahü Teala sana bunun karşılığını kat kat verecek haram edince ne eline geçecek diyor ne geçecek elleri diyor ne sonuçta alamıyor diyor. Ama niye diyorum yani enayi yerine benden vereceğim diye alıyor parayı. Ondan sonra vermiyor ve unutuyor parayı. Ben diyorum enayi miyim falan o zaman ben de haram ediyorum. Öbür tarafta yani burada evet. haram edince gerçekten bir şey oluyor mu? Helal etsem ne oluyor? Yani, helal, ne? helal etmek en efdalıdır ve en doğrusudur. Ama diyor, helal etmesen diyorsun ki ben hakkımı orada istiyorum. <gülüyor> ha. Öbür dünyada para diye bir şey yok. Dikkat ediyorsanız bir ara size bir hadis anlattık. Allah Resulü sen bir mecliste otururken diyor ki Muflüsün kimin olduğunu biliyor musunuz? Diyorlar ki ya Resulullah olan işte din, dinar ve dirhemi olmayan kişi. Öyle bir şey olsaydı diyor ümmetimden hiç kimse muflis olmayacaktı. Müflis odur ki diyor namazla namazla gelen, niyazla gelen, zekatla gelen yani bütün her şeyle gelen. Tamam mı? Bütün vacipleri fazları Öyle yerine getirmiş. Ama ona küfretmiş, ona sövmüş, onun hakkını yemiş, onu dövmüş, onu yapmış falan filan. Artık kul hakkı Bunlar hepsi kul hakkıyla ilgili. Tamam, tamam mı? Yani kendi kendine vacipleri, rükünleri, şunları bunlar hepsi yerine getirmiştir. Ama kul hakkına tecavüz etmiştir. Ha o zaman Allah Celle, Celle bunları hesaba çektikten sonra tamam mı? Bakıyor ki suabını verdikten sonra bir de daha kul hakkı var. Ne yapıyor bu sefer? Onun suabından alıyor, ona veriyor, ona veriyor, ona veriyor, ona veriyor, ona veriyor, ona veriyor. Bir şey kalmıyor. Ameli gitti. Bir şey kalmadı hala borçludur. Hala insanların ondan alacakları var. Ne yapıyor bu sefer Allah Celle Celaluhu? Meleklere emir ediyor. diyor ki bu sefer onun günahlarından bunun günah kefesine koyunuz. Bu sefer bu adam ne olmuş oluyor? Bu müflus olmuş oluyor ve böylece Allah Celle Celaluhu o kişiyi cehenneme atılmasını emrediyor. Tamam mı? Ebediyen değil, yani. ha, efendim? Ebediyen değil yani. Yok adam iman üzerinde bak. Ehli sünnet cemaatın kaidesi iman üzerinde ölen bir kişi neticesi cennettir. Yani en son, yani yer en yer son gideceği var. yer cennettir. Azabı varsa yani düşünün ki akli yönde, maddi maddi yönde mesela bir adam devletin kanunlarına aykırı bir ceza işledi. Ve devlet diyor ki sana 10 sene ceza veriyorum. 10 seneyi bitirdikten sonra, sonra adam, adam evine gidiyor. Yani diyor. tamam mı? Bitti. Cezasını bittikten sonra devlet onu tutmaz. Onu affediyor. Yani gidiyor. Ama yine de seviniyor. Efendim kurtuluşa ermiş oluyor. Kurtuluşa erdiğinden dolayı. Onun için ehl Sünnet ve Cemaat'ın akidesi iman üzerinde ölen bir kişi ne kadar günahı olursa olsun netice itibari nedir? Cennettir. Hadis-ül Bitaqa'yı hepsiniz biliyorsunuz. İmam Muhammed bin Abdülvehab Rahimahullah kitab tevhidte zikrediyor onu. Hadisül Bitaqa diye bir hadis var. Bu hadis bu kişi hayatında yani ömrü boyunca bir miskazerre kadar hayır işlemiş değildir. Ne namaz ne niyaz ne şu bu hayatı boyunca hep fısku fucur. Ve bu adam bu hal üzerinde ölüyor. Ama imanlı mı bu adam? İşte bu adam yani iman üzerinde ölüyor. Ha. <gülüyor> tamam mı? Neticede Allah Celle Celaluhu en son cehennemden çıkacak ve en son cennete girecek olan kişi bu. Bak en son cehennemden çıkacak ve en son cennete girecek olan bu hadithul butaka denen kişidir. Ve herkes şefaatlerini yaptıktan sonra bir tek Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti kalıyor. İşte en son bu adamı Allah Celle Celaluhu cehennemden çıkarıyor. Zift gibi olmuş azap çekmekten. Ve Allah celle celaluhu ona diyor ki: Sana bu yaptığımız şeylerden dolayı herhangi bir sana herhangi bir haksızlık yaptık mı diyor? Hayır ya Rabbi diyor. Bana hiç haksızlık yapmadın diyor. Peki diyor, senin bizden hiç alacağın var mı diyor? Ve o da senin bizim yanımızda hiçbir şeyin bir hasenen var mıdır? Diyor ki hayır ya Rabbi. Hatırlamıyorum diyor. Benim senin yanında hiçbir Aleykümselam diyor ki benim senin yanında hiçbir hasenem yok diyor. Allah Celle Cew diyor ki ona hayır diyor. Senin yanın senin bizim yanımızda bir hasenen var diyor. Acib ya Rabbi nedir diyor? Ben hiç hatırlamıyorum. Hayatımda bir hayır yaptığımı hatırlamıyorum diyor ben. Hayatta bir amel yapmadım diyor. Hayatımda hayırlı bir iş yapmadım. Nedir bu ya Rabbi diyor? Hemen meleklere emrediyor diyor ki kelime-i tevhidi bir kefeye koyun. Onun bütün günah sicillerini de bir kefeye. O kelime-i tevhid. Tamam mı? Gözlerle gözükmeyecek kadar o kadar sicilleri var veyahut da bol olmasına rağmen o kelime-i tevhid o diğer kefeye ne yapıyor? Ağır basıyor. İman yani. Kelime-i tevhid. Bu kelime la ilahe illallah ne yapmamıştır? Yani zıt, küfür veyahut da şirk işlememiştir. Şirk büyük şirk ve küçük büyük şirk ve büyük küfür. Dolayısıyla bu kelime üzerinde öldüyse, yani tevhid üzerinde, iman üzerinde öldüyse, bir miskal kadar da amel yapmadıysa bu hadise göre en son cennete girecek ve bu kişi dikkat ediniz bu kişi Müslümanlar arasında en son cehennemden çıkıp en son cennete girecek olan kişidir. Ama netice itibariyle nedir? Cennettir elhamdülillah. Yani, bu da büyük bir kurtuluş. <gülüyor> Ancak namazın terkini küfür gören alimler <gülüyor> maalesef şiddet Muhammed bin Abdülvehab'ın tevhid kitabında yazılı olmasına rağmen bunu gözardı ediyorlar. Ve <gülüyor> bu mi? namazın terkinde bunu daha çok geniş bir şekilde anlatacağız. Çünkü Muhammed bin Abdülveheb namazın terkinden dolayı Müslümanı tekfir etmiyor. Ama onun mensupları tekfir ediyorlar. Yani biliyorsunuz burada Ahmet bin Hembel'in mezhebine göre amel eden buradaki Söyüde Arabistan'da olan alimler tamam mı? Namazın terkinden dolayı tekfir ediyorlar. Ey bir kişi namazı tamamen terk ediyorsa her ne kadar inkar etmiyorsa da o kişi nedir? O kişi kafirdir. Peki bazen kılıyor, bazen kılmıyorsa. İşte bazen kılıyor, bazen kılmıyorsa bazılarına göre kafir değildir. Bazılarına göre kafirdir. Öbun Bez'in yanında kafirdir. İbn Üthemin yanında kafir değildir. Yani arada bir kılıyor, arada bir kılmıyor. Bu İbn Üthemin yanında kafir değildir. Öbun Bez'in yanında kafirdir. Arada bir kılıp kılmayan bir kişinin bir vakit namazı terk ederse kafir. Peki namazı terk etmeyen, namazın terkinden dolayı küfür görmeyen alemler diyorlar ki Muhammed bin Abdel-Veheb Cevhid kitabında bu hadisül butakayı örnek olarak getiriyor. Siz niçin bu hadisi kabul etmiyorsunuz? Diyorlar ki onların şeylerine göre yani her ne kadar bu hadis sahih ise de diyorlar ki yani başka bir tevil yapıyorlar. Başka bir yorum yapıyorlar. Ama bütün Cumhur İslam ümmetinin cumhuru İman üzerinde öldüğü müddetçe ebediyen cehennemde kalmayacak azabını çektikten sonra en son gideceği yer cennettir. Peki bu şirk ya, küçük şirk, büyük şirk, bunu bil, bilmeyerek yapıyorsa bir insan, yani bilerek yapıyorsa zaten şirk. Ama bazıları mesela bilmeyerek bir laf söylüyor, aslında o laf şirke götürüyor fakat bilmeyerek söylüyor bunu. Bilmeyerek, şirke giriyor mu bilmeyerek yaptığı zaman, bilmeyerek bu hataya düştüğü zaman, ve hiç kimse de ona söylemezse veyahut da kendisi araştırmazsa artık şari, o özrü ü şer'i midir, değil midir Allah Celle Celaluhu daha iyi biliyor. Öyle değil mi? Bu kişi bu gibi kişiler öldükten sonra hakikaten üzerlerinde hüccet oluşmadıysa, ikamet edilmediyse dünyada Allah Celle Celaluhu onları öbür dünyada imtihan ediyor. Artık o nasıl bir imtihan Allahu Alem. Allah Celle Celaluhu imtihan edeceğine ama nasıl... Nasıl? Kefiyet nasıl bilmiyoruz? Yani Çünkü yerebil olsa bir şirk, şirktir yani bilmiyerek Tabi canım şirktir tabi. Çünkü bilmiyor, işte şirkti öğrensin, oldu, onu söylemen için. Öğrensin, dünyevi ilimlerini araştırabiliyor. Adam ufacık bir ticaret yapacak o ticari yapmadan önce zarar etmemesi her için her şeyinin sağını solunu araştırıyor. Doğru. Ama için dininden olan bir şeyi araştırmıyor. Çünkü o dininden dolayı o şey o an için zararı ve faydası onun için yani ciddi şey almıyor, değildir. Her ciddiye diyor. almıyor. Evet. Ama 100 lirası var. 100 rialle bir şey alacak. O aldığı şey 100 rial cebinde olabilmesi evet. için ay zarar etmemesi için gecesini gündüzünü birbirine katarak bin bir kişiye sorar. Şöyle mi yapayım, şöyle yapayım, şöyle evet, edeyim, nasıl yapayım la falan filan. Yani. Niçin yapıyor bunu? Sırf zarar etmemesi için. Yani. Ama neden dini dini meselelerden dolayı bu şekilde ciddi değildir? Niçin dinini öğrenmiyor özellikle küfür ve şirk meselelerinde. Hadi mesela diyelim ki farzi farzi kefaye olan ilimlerde yalla tamam araştırmasın ama onu şirk'e sokmayacak. Tevhid dairesinden çıkarmayacak ilmi öğrenmesi onun üzerinde farzdır, farz-ı evet. Talabul ilmi faridatun ale kulli muslim. Kesinlikle alimler bunu mazeret kabul etmiyorlar. Ve bu gibi kişiler öldükten sonra Allah Celle Celaluhu bunları çok daha iyi biliyor. Eğer Allah Celle Celaluhu bunlar bilerek yaptıklarını zaten biliyor ve yaptıklarını yapmadıklarını, evet. zaten o zaman hiç onları ne yapmayacak, onları imtihan etmeyecek diyecek direkt cehenneme. Ama gerçekten biliyor ki bunlar, şer'i mazeretleri var. O zaman bu şer'i mazeretten dolayı ne yapacak? Onları imtihan edecek. İmtihanı kazanırlarsa cennete, kazanmazlarsa... Cehenneme, vallahu alem. Sorular alalım Vakit bitti mi? Bitti. Vakit bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu bize ömür ve sıhhat verirse inşallah aynı konuya devam edeceğiz. Hedef vallahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barakallahu aleyhi ve sellem ve barakallahu aleyhi ve sellem. Allah'a emanet olun hocam. öyle? Ya başladınız hocam? Vallahi... Başkan maşallah kafasında biraz bekliyoruz. Ya biz derse diye geldik, ders bitti, nasıl olmuş? Hocam, içinde kabir olan camilerde namaz kılın mı? Birinci soru. Evet. Valla çok güzel bir soru gerçekten. İçinde cami olan kabir olan içinde yani cami içerisinde kabir olan bir camide alimler bil ittifak diyorlar ki orada namaz kılmak caiz değildir. Örneğin, nasıl yani nasıl camide eğer diyelim ki cami şurası, şu dörtgen iç, şey içerisinde Cami şuradaysa veya da buradaysa yani aynen caminin içinde, mezar caminin içinde caminin içinde gözüküyor. Tamam mı? Veya da bu alanın ister arkasında olsun, ister önünde olsun, ister sağında, ister solunda. Bu alan içerisinde. Tamam mı? Diyelim ki şu oda. Cami, mesela kabir orada olabilir. Biz burada namaz kılıyoruz. Arkada olabilir. Odanın içinde namaz kılıyoruz. Ama odanın dışında olsa yani caminin dışında arkada olursa o zaman bunda sakıncası yok. Yine. Bahçede olursa yani. Yani burada caminin alanı. Mesela burası camidir. Diyelim ki kıble burası. Şurada mezarlar var. Tıpkı Türkiye'mizde İstanbul'un mescitlerinde olduğu gibi. Özellikle Fatih'te miydim bilmiyorum. Böyle bir cami hemen kabirler. Kabirler hepsi kiblede. Hmm, Fatih'te, de var. Fatih'te midir bilmiyorum. Burası, bir mescitte böyle bir yerde bir namaz kıldım bir ara şu anda hatırlamıyorum yani epey oluyor 40 sene falan oluyor. Yani mescit kıblede, e, kabirler kıbledeydi ama pencereler falan hepsi kapalı olduğu için bir sakıncası Yani kabir aynı alanda ise şu odada diyelim ki bu oda cami. Duvarların içinde. Duvarların içinde yani çepe çevre duvarların içerisinde ise Doğru. o zaman o camide kesinlikle namaz kılmak caiz değildir. Tamam mı? Ancak arkada olursa, ey alanda, o alanda değilse, odanın içinde değilse, arkada ise veyahut da sağda, sağında ise veyahut da önde olup da önünde duvar varsa, önünde duvar yoksa, direkt açık ise ve ona karşı namaz kılmak, o zaman o namaz gene nedir, fasittir, caiz değildir. Ha o zaman, caminin, kabrin, caminin bizzat içerisinde ise, havlu da havluda. Çünkü sahih görüşe göre havlu caminin bir cüz'ü sayılır. Çünkü caminin içi dolduğu zaman ne yapıyorlar? Evet. Havluda kılıyorlar. Evet. Öyle değil mi? Ama bazen cami ve caminin havlusu da doluyor. Millet sokakta doluyor. Namaz kılıyor. O sokak camiden midir? Hayır. Ha o zaman o sokakta mezar varsa o zaman her ne kadar o an için orada namaz kıldıysalar eğer o kabir kibrelerinde değilse o zaman sakıncası yoktur. Çünkü orası mescit değildir. Anlaşıldı mı? Ha o zaman mescit aynı alan içerisindeyse namaz kılmak kesinlikle batırdır. Ama o alan içerisinde olmayıp tamam mı? Önünde büyük bir duvar varsa yani kabirler gözükmüyorsa her ne kadar kiblede olursa da bir sakıncası yoktur. Allah'u alem. Kamerayla ders çekmek sen sonra. Efendim kamerayla ders çekmek bizim yaptığımız gibi ressamların resim yapması gibi kıyamette hesaba çekilir mi? Burada alimler maalesef şiddet burada alimler ihtilaflıdırlar. Fotoğraf çekilir mi çekilmez mi fotoğraf yani e, resim fotoğraf, fotoğraf makinesiyle veyahut da cep telefonlarıyla çekilen fotoğraflar caiz midir değil midir? Alimler burada ihtilaf ettiler. Bazı alimler diyorlar ki ister cep telefonunda olsun İster fotoğraf makinesiyle olsun, ister elle olsun, tamam mı? Hangi şekille olursa olsun, fotoğraf nedir? Çekmek haramdır, diyorlar. Ve çoğunluk bu görüşteler. İmâm Übün Üthemin diyor ki, elle resim çizmek veyahut da elle yapmak, tamam mı? İster topraktan olsun, çümün olsun, artık hangi cinsten olursa olsun. Tamam mı? Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi haramdır. Ancak diyor fotoğraf makinesi ve cep telefonu hariç diyor. Çünkü diyor fotoğraf makinesiyle çekilen bu fotoğraf kişinin şeyi yoktur. Yani resim çekmek gibi değildir. Eliyle yapmak gibi değildir. Olmadığından dolayı diyor bu benim iştihadım diyor. İmam Öbün Üthemin Rahimeoğlu diyor ki bu benim iştihadım diyor. Bu konuda diyor Resim eliyle, resim yapan ile, fotoğraf makinasıyla veyahut da cep telefonuyla çeken aynısı değildir diyor. Hmm. Ama ancak diyor bu videolarla veyahut da cep telefonuyla veyahut da fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflar diyor geçici sayılıyor. Çekildikten sonra burada ne kalıyor? Hayaldır bu diyor. <gülüyor> Fotoğrafın makinenin içinde hayal kalıyor bu makinenin içinde olan hayalı gerçeğe koyduktan sonra diyor yani karpustala Hı. geçirdikten sonra diyor işte o karpustalları evde biriktirmek kesinlikle haramdır. Ha o zaman biriktirmekte alimlerle birleşiyor, çekmekte alimlere, cumhur'a muhalefet ediyor. Ve diyor ki mesela telefonda, cep telefonda diyor fotoğraf çektin, çektikten sonra diyor o artık gitti diyor silindi. Yani orada bir hayal kalıyor. Bu hayalı diyor sen devamlı burada sabit kılarsan diyor. Özellikle sevdiğin bir kişi ise diyor. Ve o kişi sevdiğin bir kişiyi diyor. Devamlı telefonda görüyorsun diyor ve görmek istiyorsun diyor. Bu diyor caiz değildir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Heh, bu İmam İbn Üthemin Ama İmam Elbani, İbn İmam İbn Bez ve bu çizgide olan bütün alimler ister fotoğraf makinasıyla olsun, ister cep telefonla olsun İster video olsun diyorlar ki caiz değildir. Videoda geçen bu işte sohbetler şunlar, bunlar falan dini şey veyahut da faydalı olan şeyler. Hatta diyorlar ki ilk okula başlayacak olan çocukların kitaplarında çizilen resimler. Bu resimler diyor bu çocuklar yazıda ne anlatmak istersen diyor çocuklar anlayamaz diyor. Ama resimler dolayısıyla diyor çocuklara bazı mesajlar vermek için diyorlar ki Alimler bu gibi resimleri yapmakta bir beis yoktur. Ama ders bittikten sonra o kitapları evde bulundurmamak lazım. Onları hemen imha etmek lazım. Yani sınıf bitince bitti artık. Bunun görevi bitti. Bunu evde bırakmayacaksın. Onun için alimler İbn Uthaymin dahil olmak üzere hatıra için hatıra için çekilen foto fotoğrafları evde biriktirmek kesinlikle haramdır. Yani albümde koymak. Çektin albüm işte çocuk ilk doğduğu zaman bir yaşında üç yaşında veyahut da sen şununla bununla artık akrabalarınla arkadaşlarınla derken işte ondan sonra albümler ediniliyor ve evde bırakılıyor. Arada bir arada bir karıştırıyor. Mesela işte küçük yaşta böyleydim. o da o nasıl diyor ki bak oğlum işte sen şöyle. Şimdi baksana adam oldun. İşte bana ekmek vermiyorsun. Yani bunu bana içirmiyorsun. Yani bunda <gülüyor> sakınca ne? Hikmet nedir bunun yani haram olmasında? Yani ne sakınca evet, var ki? Tayyip. Ona gelelim inşallah. <gülüyor> Biliyorsunuz Cibril aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü vesselam'a filan vakitte geleceğini ona söz verdi. Ve Cebrail aleyhissalatü vesselam o vakitte geldi. Baktı ki Aişe radıyallahu ta'ala'nın cidarı üzerinde, evi üzerinde böyle eskiden çarçaflara şimdiki şu gördüğün eskiden mühürle resim yapıyorlardı, bastırıyorlardı. Çiçek olsun, kuşların resimleri olsun, böyle mühür gibi şimdiki mühürler evet, var de, ya mühürlerde Baskı işte bas yapıyorlar, mürekke var. Ondan sonra bunları bezler üzerinde bastırıyorlar. Hatta yakın zamanlara göre bazen, bazen bu fabrikasyon var. şeyler olmayınca bunlar vardı yani. Daha yakın zamanlara göre. Hocam, Değil mi? Çok soru geldi, kısa olarak. He. Maksat, arkadaşın cevabını vermek için. Burada aleyhissalatü bu Cebrail bu şeyi görünce, Cebrail içeri girmedi. Aleyhissalatü vesselam, tedirgin oldu dedi ki, nasıl? Cibril bana söz verdi, neden gelmedi? Yani vahiy kesilmekten korktu. Sonra aleyhissalatü vesselam dışarı çıkınca, tamam mı? Bir de, seririn altında küçük bir köpek yavrusu da vardı. Bu köpek yavrusuyla Hasan ve Hüseyin bununla oynuyorlardı. Demek ki o zamana kadar neydi? Köpek Aleyhisselam köpeklerin haram olduğuna, olduğuna dair ona haber verilmemişti. O haberden sonra Aleyhisselam köpeklerin evde beslenmesini haram kıldı. Dedi ki biz dedi dışarıya çıktıktan sonra Cibril Cibrili geldi. Ey Cibril, sen bana söz verdin. Evet. Ama biz diyor evde asılı fotoğraflar olan fotoğraflar varsa oraya girmeyiz diyor. Veyahut da köpeklerin oldukları yerlere girmeyiz. Ve orada aleyhissalatü vesselam o çarçafı hemen tuttu yırttı aleyhissalatü vesselam. Ummena Aişe radıyallahu te'ala yani aldı aleyhissalatü vesselam kendini süslemesi için aldı. İşte ondan sonra aleyhissalatü vesselam ruh taşıyan hayvanların veyahut da insanların fotoğraflarını Duvarlarda asmak, albümlerde biriktirmek, halimler bir ittifak diyorlar ki nedir, haramdır ve rahmet melekleri girmez. Ancak sağda ve solda ve önde ve arkada olan koruyucu melekler hariç. Biliyorsunuz her insanda dört tane melek var. İki sağdan soldan birisi hayrı bir dişeri yazıyor, birisi önden birisi arkada bunları bütün tehlikelerden koruyor. Bu Allah Celle Celaluhu ister Müslüman olsun ister kafir olsun her insana dört tane melek öğrendiriyor, Tamam mı? İşte bundan dolayı resim nedir? Resimleri biriktirmek veya da resimleri kesmek, şey çekmek kesinlikle İslam'da haramdır. Ancak İbn-i Üthemin diyor ki bu bu şekilde yani He bunu unuttum. Şimdiki özellikle şimdiki alimler hatta Ebun Bez dahil olmak üzere videolarda olan bu gibi resimler. Şimdiki bu hayal içerisinde olduğu için eğer Müslümanlara faydası varsa o zaman bu gibi videoları çekmekte bir beis Aynen. görmüyorlar. Ve burada alimler burada ona cevaz verdiler. Bazıları bazıları da kesinlikle caiz değildir. Ve dikkat ediyorsanız burada büyük alimler bile bu gibi e, tescillere yani çekimlere ne yapıyorlar? Yani öncü oluyorlar. Allahu Alem Alem. Evet. Nebi ve Resul arasında fark var mı hocam? Evet. Nebi biliyorsunuz yani Müslümanlar arasında olan bilinen bir kaidedir. Her resul nebidir ama her nebi resul değildir. Resul Allah Celle Celaluhu tarafından yeni bir şeriat ile görevlendirilip ve o şeriatı insanlara anlatmakla mükellef olan kişidir. Tamam mı? Tamam. Bu nedir? Bu resuldür. Ama nebi ise nebi ise bazı yeni emirlerle emredilebilir ama başkalarına aktarmakla mükellef değildir. Örneğin Adem aleyhissalatü ve sellem nebiydi. Tamam mı? Resul değildi. Bazıları nebidir ve ben geçen hafta size bir şey dağıtmıştım. Evet. Evet. Da, evet. Evet. Biliyorsunuz e, bil ittifakla sahih görüşe göre bil ittifak sahih görüşe göre ilk Resul Nuh aleyhissalatü ve sellem'dir. Ama Adem'den sonra ilk nebi İdris aleyhi assalatü vesselam'dır. Adem'den Allah sonra ikinci nebi kimdir? İdris. İdris. İdris. Ama ilk Resul kimdir? Nuh, Nuh aleyhissalatü Çünkü Adem aleyhissalatü vesselam'dan ta Nuh'a kadar is oradaki o immet hep tevhid üzerindeydi. Şirk, şirk oluşunca veyahutta şirk yapılınca Allah Celle Celaluhu elçi göndermekle yani elçi göndermeyi uygun gördü ve Nuh'u gönderdi. Dolayısıyla bir nebi ondan önceki nebinin şeriatı üzerinde tamam mı? Hem amel eder hem de başkalarına iyiliği ve kötülükte ne yaparsa sakındırır. Biliyorsunuz nebiler, nebiler şimdiki alimler gibi. Yani nasıl şimdi alimler Nebilerin veyahut da resullerin varisi ise nebiler o zaman da öyleydi. Ve biliyorsunuz ben İsrail oğulları döneminde nebiler çoktu. Bir şeye de bakıyorsun ki birkaç tane nebi var. Tamam mı? Yani ve Aleyhisselam'in çocukları mesela. Bunlar aynı anda, aynı vakitte, aynı yerde olmalarına rağmen neydi? Onlar hepsi nebiydi. Tamam mı? İbrahim ile Lut Aleyhisselam aynı ve aynı dönemdeydiler. Dolayısıyla nebi yeni bir şeriatla görevlendirmeyip gölendirilmeyip gölendir, tamam mı sadece kendisinden önceki şeriat veyahutta Allah Celle, Celle ona emretmiş olduğu bazı emriler kendisinin yaşamakla mukellef olup başkasına aktarmakla mukellef olmayan kişidir. Hı. Ama yeni bir şeriatla hem kendisi ve hem başkalarına nakletmekle mukellef olan kişi nedir? Resul. Resuldür. Resul. Allahu aleyh. Çocuklar için çizgi filmler yapmak eğitim amaçlı. Caiz mi? Bu karton dedikleri. Evet. Bu alimler yine deminki, on deminki anlattığımız şeye giriyor. Bazı alimler buna cevaz veriyorlar. Bazı alimler buna cevaz vermiyorlar. Özellikle o çizgi filmlerde eğer İslam şeriatına aykırı bir şey imaj ediliyorsa zaten o kesinlikle haramdır. Ama eğer böyle bir şey imaj etmiyorsa ve çocuklara tıpkı e, ders kitaplarında cevaz gördükleri gibi bunlarda da bazı alimler bunlara cevaz veriyor. Bazı alimler diyorlar ki cevaz vermiyor. Ama hangisi daha doğru? Allahu Alem. Anne babanın büyüklerin ellerini öpmek haram mı? Şimdi bu örf adetlere bağlıdır. Biliyorsunuz her yörenin kendine göre örf adetleri var. Bazı yörelerde mesela babanın başını öpüyorlar. Bazı yörelerde babanın ve annenin ve akrabaların ve o büyüklerin ellerini öpüyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla alimler diyorlar ki eğer o o toplumun örf adetindeyse ise bir sakıncası yoktur. Ama anne babanın dışında olan insanların elleri öpülür mü, öpülmez mi? Burada alimler ihtilafa düşmüşler. Bazıları diyorlar ki caizdir, bir sakıncası yoktur. Bazıları diyorlar ki ve Selam döneminde yoksa o zaman en doğrusu ne yapmamak? En doğrusu yapmamaktır. Ve özellikle anne, baba veyahut da şahısların ellerini öpüldüğü zaman eğilmek söz konusu ise. Yani tam rükû şeyine geçiyor artık. Bayağı <gülüyor> inhine <gülüyor> <gülüyor> yani. Tamamen rükû oluyor. Yani eliyor mesela tutuyor şöyle, şöyle eğiliyor. Öyle zaten eğilmeden nasıl öpecek ki? Yani... Şimdi bazı tarikat ehilleri var. Bir, her ikisinin birbirlerin ellerini öpüyorlar. Tutuyorlar böyle. Her ikisi kaldırıyorlar ağza göre. Bu bunu öpüyor, o da bunu öpüyor. Eğilmeme. Şimdi ama yine de alimler diyorlar ki yani hakikaten saygıdan dolayı annesine, babasına, teyzesine, halasına, dedesine yani bu gibiler, bu gibi <gülüyor> şahısların ellerini öpmekte oranın örfü adetinde varsa diyorlar ki bir sakıncası yoktur Allah'ın izniyle. Anla koyuyorlar. Anla koymak zaten kesinlikle biz bir arabona değindik. O kesinlikle caiz değildir. Yani çünkü alın sadece secdeye mahsustur. Yani gerçekten hani öpmek örf adettir ama anla koymak biz Türkler bu adetimizde vardır. Bu adet çok kötüdür. Yani öpsünler ama anla koymasınlar. Evet. Allah'u Alem. Hamilelikten korunmak caiz mi hocam? Caizdir. Alimler diyorlar ki caizdir. Yani bu korunma da şere'i olması gerekiyor. Yani eğer bu ilaçlar, çünkü bu hamilelik için korunmak biliyorsunuz çeşitleri var. İster kadınla erkek arasında olsun, ister daha başka şeyler olsun. Bazen kadınlar korunuyor tıbbi yönden bazı şeyler var. Bazen erkekler korunuyor. Yani erkeğin zekarına konan bazı torbalar var. Kadınların fercine koyan bazı torbalar var. Öyle değil mi? Bu torbalar mesela kişi kişicima yaptığı zaman meni ne yapmıyor? Esas rahme girmiyor. Bu gibi şeyler önlemler veyahut da bazı haplar var. Alimler diyorlar ki bu alınacak olan önlemler eğer şer'i ise kadına zarar vermiyorsa ve o erkeğe zarar vermiyorsa caizdir. Yok kadına ve erkeğe zarar veriyorsa o zaman bu önlemlerden dolayı değil, erkeğe ve kadına, cismine veyahut da bedenine zarar verdiğinden dolayı ceiz değildir. Eğer yapılan bu önlemler caiz şey, şer'i ise hap mesele. Hap, biliyorsunuz bu haplar genelde hepsi Avrupa küfür ülkelerinde yapılıyor. Ve Müslümanların neslini yıkmak için bu hapları kullanan kadınlar zamanla Tamamen rahim bozuluyor. Ondan sonra çocuk getirmek istiyorsa da artık çocuk olmuyor. Ondan sonra doktora gidiyor derken tüp bebeğine gidiyorlar. Tamam mı? Ve bunu bu çok oluyor. Birçok erkek ve kadın ve özellikle öğrenciyseler veya da ilk önce çocuk getirmek istemiyorlar. Veyahut adam diyor ki bir çocuk getireyim yeter bana. Veyahut da birisi diyor ki bir kız bir oğlan sanki kendisinin fabrikası. İstediği zaman oğlan istediği zaman kız getirecek. Tamam mı? Sen yani Allah madem ki Allah Resulü'mse hem ki evlilen çoğalın diyor Zira ben öbür dünyada ümmetin çoğunluğuyla iftihar ederim. Ve İslam dini Müslümanların çoğalmasını emrediyor. Tamam mı? Niçin? Diğer ümmetlere karşı çoğunluk hem dünyada öbür dünyada. Ve dikkat ediyorsanız şu anda Almanya'da Almanya'da hamile olan bir kadın da ana karnında, ana rahminde olur olmaz ta doğuncaya kadar hep ne yapıyorlar? Onların hesabına yani devletin hesabına bir şey veriyor, masraflar veriyorlar. O kadar ki teşvik ediyorlar. Yahudiler ise, Yahudiler ise bizim dikkat ediyorsanız bütün İslam ülkelerinde, hatta dindar Müslümanlar bile bundan etkileniyorlar maalesef-i Bakıyorum ki normal, mültizm, şah, selefi şu bu, bir çocuk ya ne yapalım diyor işte, maaşımız azdır, bilmem nedir, şudur, budur. Ya seni rızıklandıran onu da rızıklandırıyor. Allah Celle Celaluhu o çocuğu gönderdiği zaman senin rızkından bir miskazara kadar bir şey eksik olmaksızın onun rızkını ayrıyetten gönderiyor. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> He. Şimdi rızk korkusundan dolayı yapılıyorsa bunda bu niyetten dolayı yaptığından dolayı günahkardır. Ama o önlemden dolayı günahkar olmaz ama çocuk gelmemesin yani rızk endişesi olduğundan dolayı günahkardır. Ama böyle bir endişesi yoksa yapılan önlemler de şer'i ise alimler diyorlar ki bir sakıncası yoktur. Allahü alem. Futbol oynamak ve takım tutmak caiz mi Topu. futbol oynamak alimler yine bu özellikle İmam Elbani'nin bir önce öğrencisi var Süleyman Elmeşhur diye Süleyman El çok güzel bir kitab onu özellikle ben okudum iskembil futbol mutbol bu sportif şeyler var ya ee, piyango miyango bilmem ne falan filan bu tür şeylerden dolayı adam çok güzel bir kitap yazmış onu okudum <gülüyor> diyor ki bu yapılan futbollar yani oynanan futbol diyor eğer gaye spor yapmak için değil de bu futbol yaparken diyor, birbirleriyle maç yaparken diyor, kısa giyerlerse diyor ve kumarına oynarlarsa diyor veyahutta top esnasındayken birbirlerine nahoş laflar söylüyorlarsa diyor, tamam mı? Küfrediyor mesela. Veyahutta başka normal takıma girmek için yapıyorsa ve bu takıma girdiği zaman da bu yapmış olduğu, burada öğrenmiş olduğu başta meşru iken ikinci bir atamada meşru olmayan yerlere gireceğinden dolayı diyor bu gibi şeyler yapmak caiz değildir. Ama diyor bunların hiçbirisi olmazsa örneğin futbolu sadece spor yapmak için öğreniyor yani oynuyor. Yani koşmak için, ben hareket yapmak canım. için. Tamam mı? Hareket yapmak için, spor yapmak için gibisi. Bu, bunlar diyorlar ki caizdir. Ama diyor mesela iki, iki takım oynuyor. Ben yensem size şu kadar alacağım. Siz yenseniz bana bu kadar alacağım. Ama bu iki takımın arasında. Ama birisi dışarıda. Örneğin iki takımımız biz oynuyoruz. Abimiz geliyor diyor ki Hangi takımı oynarsa diyor Hepinize ben işte asir içireceğim. O zaman baklava alacağım. He, baklava alacağım. O kişi alıyor yani takımın içinden değil. Tamam mı? Yani bunlara mükafat olsun diye. O zaman bu diyorlar ki bu caizdir. Ama iki kişi kendi aralarında. Biz oynayacağız kim kimi yenerse o takım diğer takıma şu şu alacak veyahut da şu şu verecek hocam, veyahut şu hocam, şu içirecek. O zaman bu nedir? Bu haramdır, caiz değildir. Efendim, Tıpkı oyunu. Günümüzde meslek edilmişler. Top para kazanmak için mi? Ve, i̇şte bu o zaman Alimler e de buna da değiniyorlar. Diyorlar ki bu top oynama esnasında dininde taviz vermeyecekse. Tamam mı? Yani esas top oynamak mesele değil yani. Esas evet. mesele... Şimdi mesela bakın dikkat edin. Suudi Arabistan'da alimler diyorlar ki kadının araba sürmesi caiz değildir. Demek istemiyorlar ki yani kadının direksiyonu tut, tutması haramdır veya da arabanın koltuğuna oturmak haramdır. Bunu demek istemiyorlar. Burada da yani adam top oynadığından dolayı değil, toptan sonra gelecek olan şeylere bakıyorlar. Mesuletler. Tamam mı? Ve bunlara alimler diyorlar ki nedir? Bunlar zara'i. Zara'in karşılığı çoğulu nedir? Yani zeri'i. Zeri'a demek yani vesile. Ey! Yapacağın bir şey. Tamam mı? Harama vesile ise o yaptığın şey meşru bile olsa haramdır. Niçin? Çünkü seni haram olan bir şeye sevk ediyor. Veyahut da hayırdan Veya Veyahut da hayırdan özellikle fazladan seni alıkoyuyorsan. Alı adam top oynayacak. Artık işte para için oynasın ister başka bir şey için olasın. Bu top oynama esnasında dininden taviz vermeyecek. Namazın vaktinde kılacak, namazını geçirmeyecek, çıplak oynamayacak. Tamam mı? Ee, mesela dışarıya, dış, dış ülkelere gittiği zaman alkolü içki içmeyecek, kızlarla gezmeyecek. Yani dini şiarına yüzde yüz ne olacak? Sahip olacak. İşte bu gibi şeyleri ihmal etmezse o zaman... Tıpkı bir kişi iş yerinde, nasıl bir iş yerinde çalışıp bir para alıyorsa, bu toptan dolayı almış olduğu para nedir? Caizdir, bir sakıncası yoktur. Çünkü o da bir şirket gibi, devlet dairesi gibi ona bir maaş veriliyor. Ve devlet dairesinde çalışan bir insan, adam mesela memurdur, namaz kılıyor, oruç tutuyor şeri şeri ama ne yapıyor? İşinden dolayı rüşvet alıyor. Oradan oturduğundan dolayı günahkar değildir. Ama yapmış olduğu o işlemden dolayı nedir? Günahkardır. Ama orada memur olması caizdir. Örneğin şimdi adam mesela diyelim ki elektrik dairesinde memurdur mesela. Gayet normaldir. Şeridir. Ama bir adam gelir bir saat çıkarmak ister. Der ki bana şu kadar verirsen sana bu saati hemen taktırırım. Yani 24 saatta takılacağına mesela diyor ki bir saat sonra ben memuru gönderirim sana. Bu adam ne yapmış oldu? Şöyle bu işte. adam bu işlemden dolayı haram kazandı. Ama orada iş, diğer işinden dolayı işlerinden dolayı haram kazanmıyor. Futbolda o şekildedir, tamam mı? Ancak banka müstesna. Bankada ister yazı olsun, ister otturmak olsun, ister bekçi olsun faizli bankada kesinlikle bütün işleri Allah'a ve Resulüne iman eden kişiye haramdır. Bizim mesela maaşlarımız bankaya yatıyor, bankadan çekiyor. O ayrı, ayrı. O ayrı, ayrı. ayrı, ayrı. Iş, tamam. Bankada çalışan, ha, tamam. yazı yazan, bekçilik yapan, polislik yapan, efendim ne yap? bütün bu kesinlikle bu caiz değildir. Faizli, faizli bankalarda çalışan ha. kişiler. Ama o paralar, kimin parası bankada yani şu anda IMF hepsi herkese faiz veriyor. Bütün bankalar faizlidir. Ama sen kastetmiyorsun ki şimdi mesela bazı arkadaşlar soruyor. Ben benim maaşım var diyor. Şirketten bankaya kesiliyor. Bu bankada faizlidir. Ben ben bu maaşımın şu bankada inmesi caiz midir? Alimler diyorlar ki eğer ille de inmesi gerekiyorsa o para indiği gün indiği gün çekeceksin. Sizinlis. Orada bir dakika bile bırakmayacaksın Sancını diyorlar. tuttuğun zaman onlar kullanıyor parayı. Tabii. Sen, yani sen niçin? Çünkü velate ta'awen ayetine dayanarak diyorlar ki burada sen haramda burada ne yapmayacaksın? Yardımcı olmayacaksın ve da yardım Hayırda yardımla yardımlaşacaksın. Ve <gülüyor> ve O zaman diyor çünkü şirket illle de maaşını oraya bağlamış veya da devlet senin maaşını oraya bağlamış. Evet. O zaman sen maaşını iner inmez oradan çek. He. Dolayısıyla <gülüyor> neydi soru neydi Mehmet kardeş? He. He. Cevap verdik. Hadi, vallahi oğlum de yok. Takım tutmak. Takım tutmak kısmı önemli. Yani Bazıları böyle fanatik takım tutuyor. Yok. Takım tutmak gerçekten doğru değildir. Takım tutmak ve bu takım adına birbirlerin kalplerini kırmak, birbirlerini vurmak, birbirlerini öldürmek. Çünkü bunlardan sonra ne? Zara'yı, bu zaray çok önemlidir yani. Şiddet oluyor. Haramlara abi. sebep olacak şeyler. Dikkat ediniz. Bazen, bazen hedef şer'idir. Vesile şer'i ise o hedefe oş, gayri şer'i, o gayri şer'i ile hedefe girmek yine caiz değildir. Onun için şimdi particilik caiz midir değil midir? Partiyi desteklemek caiz midir değildir. Alimler burada mesela ihtilafa düşmüşler. Diyor ki mesela bu partinin parti kurmaktan hedefi nedir? İslam şeriatını kurmaktır. Hedefi budur. Tamam mı? Peki edindiği vesile nedir? Edindiği vesile gayri şeridir. Meclistir. Meclis. Ve meclisin bütün işleri nedir? Gayri şeridir. O zaman diyor ki bazı alimler kesinlikle orada ne yapamazsın parti grupta oraya gidemezsin bazı alimler diyorlar ki bu zamanda özellikle bu zamanda kesinlikle bir kişi kalkıp da seçimlerin dışında İslam için çalışamaz niçin? çünkü illegal faaliyet sayıyorlar ve hemen onu al, hapse koyarlar onun için bu konuda alimler ikiye bölünmüş bazı alimler diyorlar ki Parti kurmak vaciptir. Bazı alimler diyorlar ki parti kurmak vacip değildir. Oy kullanmak, oy kullanmak vaciptir. Tamam mı? Bu böyle alimler yani bu gibi vesilelerde ne yapıyorlar? İhtilafa düşmüşler. Onun için diyor ki hedefin sahihtir ama <gülüyor> vesile caiz değildir. O zaman madem ki caizde ise o zaman diyor ki sen bu vesileyi kullanarak İslam'ı hakim kılmak için yapın. Nasıl nasıl? Türkiye mesela demokratik bir ülkedir. Türkiye'de sosyalistler anca, ne yaparlar? Sosyalizm yoluyla kalkıp bir parti kursalar, Türkiye'de sosyalizmi getiremezler. Mutlaka Türkiye'nin kanunlarıyla bir parti kurmaları gerekiyor değil mi? Bu sosyalistler dikkat ediyorsanız, Türkiye'de ne zamandan beri mücadele veriyorlar? Şu ana kadar daha sosyalizmi gerçekleştirmiş değiller. Niçin? Çünkü Türkiye'nin kanunlarına edindikleri, Esas hedef Türkiye'nin kanunlarına aykırıdır. Ne yapıyor? O zaman diyor ki Demokratik Sosyalist Partisi bilmem ne falan filan. Yani Türkiye'nin demokratik kurallarına göre yap. o da Türkiye'nin demokratik kurallarına göre sen Sosyalizm Partisi'ni kuramazsın. Diğeri de şeriatı getiremez zaten. Çünkü yol o yol değildir. Ha yol sen meşru bir yola gitmek istersen gayri meşru yolla onu edinemezsin. Bu da o şekilde. O zaman yani burada Müslüman biraz şuurlu ve dikkatli olması gerekiyor. Wallahu aleyhi ve sellem. ve bihamdik. Ash'hadu en la ilaha illa enti. Estağfiruka ve etubu ileyküm. Sakin